Oh yeah. H Merhaba kainat. Bugün 16 Eylül Perşembe. Yıl 2010. Ay 9. Gün 259. Hızır 134. 1431 Hicri Şevval 8. 1426 Rumi Eylül 3. Sıcakların kırılması. Günün tarihi. 33 yıl önce bugün 16 Eylül 1977'de Soprano Maria Callas 54 yaşında Paris'te yaşama veda etti. 3 Haziran 1979'da külleri Ege Denizi'ne serpildi. 10 yıl önce bugün 16 Eylül 2000'de ressam Şükriye Dikmen İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 259. Yulaf çorbası, biber dolması, zeytinyağlı barbunya, salata, meyve. Büyük Saatli, saatli Malif Hakkı. <gülüyor> Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın dördüncü Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artur'dan oluşan ekiplerle birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Richard Blenden'a da bir günaydın diyelim. The Dubs grubundan açılış parçası geldi. O grubun elemanlarından Richard Blenden bugün doğmuştu 1934'te. Ve kendisi 1991'de de hayata veda etmiş bir müzisyen. Bu ünlü bir duvap tarzı yorum yorum yapan, müzik yapan bir grup. Onun Could This Be Magic? Acaba bu bir büyü sihir olabilir mi? Adlı şarkısıyla da açılışımızı yaptık. Evet, kötü haberler var tabi özellikle iklim cephesinden çevre cephesinden berbat haberle bir bir ardından gelmeye devam ediyor. Onları durduramıyoruz. Ve iki ayrı kuruluştan gelen raporlara bakılacak olursa hızlı iklim değişikliği pek çok şey yani balinalardan ayı balıklarına tilkilere kadar bütün kuzey bölgesinde yaşayan, kuzey kutup bölgesi sınırları içinde yaşayan hayvanların büyük bir hızla yok olmaya doğru gittiklerini, türlerinin tükenmeye gittiğini gösteren haberler de var. Ee, bu maalesef sadece kutup ayıları ile falan da kalıyor, kalmıyor demişler. <gülüyor> Atmosferdeki karbondioksit oranının şu andaki 392 parça, milyonda 392 parçadan en fazla 350 parçacığa indir, PPM'e indirilmesi yoksa bunun katastrof yani felaketle sonuçlanacak iklim değişikliği sonuçlarını vereceğini söylüyorlar ve okyanuslarında asitlendiğini bunu ayrıca Ar Arktik denizin, Kuzey Kutup denizinde geri dönülmeye dönülmez nitelikte erimelerde baş gösterdiği söyleniyor. Bu Guardian'ın yok. Environment News Service'in bir haberiydi. Her arkasından da, Voice of America'dan dünyanın iyice ısındığını gösteren yeni kanıtların da ortaya konduğu söyleniyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi yılın ilk 8 ayında dünya sıcaklığının 14,7 dereceye ulaştığını ve bunun bütün rekorları açtığını da açıklamış durumda. Bunu da belirtelim hemen. Yani ilk 8 ayda dünyanın en sıcak 8 ayı olmuş. Gelmiş geçmiş yılın sonunda da muhtemelen öyle olacağı rahatlıkla söylenebilir. Yani gezegenin tarihindeki en sıcak 12 10 10 yıl, 12 ay ve en sıcak sekiz ayı da geride bırakmış olduk bu şekilde. Her tarafta sıcaklık rekorları kırılıyor Dünya fırın gibi oldu. Ama öte yandan da tabii iyiye yorumlanacak bazı şeyler de var. Kimilerine göre iyiye yorulacak. Mesela kutup sınırlarında tarihi anlaşma olmuş. Evet o gayet hayırlı bir haber. Yani NTV'den e, okuyoruz haberi. Görür görmez hakikaten insanın pozitif. ...hisse doğru iten, sürükleyen bir haber... ...kanı ısınıyor değil mi insanın... ...gerçekten ben hani ilk gördüğümde manşeti... ...hani tarihi falan filan... ...olumlu bir haber olarak gördüm haberi... ...öyle zaten... ...fotoğrafı gördüğümde de öyle devam etti... ...hani gülümseyen adamlar var, el sıkışıyorlar... Ee, ...uzun zamandır devam eden bir sınır... ...anlaşmazlığı ortadan kalkıyor falan filan... ...barışa doğru giden bir yol değil mi... Ya ...öyle gidiyordum... ...sonra baktım ki tek yolu değilmiş... ...başka yollar da varmış orada... sırtmaların sebebi de barış değilmiş zaten... Ama MTV'nin bunu kutup sınırlarında tarihi anlaşma diye vermesi de insanın içini ayrıca ısıtan haber tekniği değil. Yani onlar da fotoğrafa tab oldular. Yani baksana bilmiyorum sen görebiliyor musun fotoğrafı ama gerçekten Norveç Başbakanı ile Rusya Devlet Başkanı gayet gayet böyle birbirlerine memnun bir şekilde bakıyorlar. Çok keyifli ve tarihi bir durum üretmişler. Ya bence fotoğraf NTV'de beni tavladığı gibi tavlamış olabilir. Neyse haber şu. Eee boyu zaten. kısa biraz yalnız ya. O bence Norveç başbakanı olsun. O iyi. Yani hani ben öyle algılamıştım. Evet. Ama tabii işte tam şey gibi tarih sınırlar kalkıyor. Oh ne güzel. E, te, kalkan varmış, inen varmış mesela. inen kısmısa borular iniyormuş <gülüyor> bu sayede. <gülüyor> Anlaşma bölgede petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının da önünü açtı diye... ...ilk cümleden dayanamamış, patlatmış Antti haberin özünü. Ee, müzakereleri 1970'lerde başlayan anlaşmanın imzalanması... ...ilişkilerimizde tarihi ilerleme isim gelemekte demiş Kremlin. Oh oh oh. Evet 10 milyar sonra ya anlamıyorum ki böyle hani iyi güzel hani barışa doğru giden bir durumdan bahsediyor gibi... ...ama hemen altında niye belli değil... 10 milyar varillik petrol rezervi söz konusu gibi uyanın ey ahali diye başlıyor haber. E, 175 bin kilometrelik alandan bahsediyormuşuz. Anlaşmazlık bölgenin büyük bölümünün Barents denizi oluştururken bu bölgedeki varlığı ispatlanmış petrol rezervleri ise o yüzden çıkarılamıyor. Artık çıkacak 10 milyar varil petrol. E, i̇yi işte. Yani Norveç memnun, Rusya memnun, petrol lobileri memnun, NTV memnun, fotoğrafı gördüm ben memnunum. Her şey yolunda gibi Baktım, görünüyor. Bolkan bile buradan memnun ya memnun, o da, memnun gülümsüyor. Yani zaten şunu söylüyor gerçekten e, bak bunun barışçıl olduğunu anlamamıza bir kere daha. Bizim gibi e, hafif antipatik alerjik bünyeler içinde anti alerjik cümleler de var. Kanada, Rusya, Norveç, ABD ve Danimarka. Zengin petrol ve gaz ve metal rezervlerinin bulunduğu kuzey kutbu sınırları konusunda uzun süredir çatışıyor. Çatışmasız, barışçıl bir çözüm. Evet çok güzel. Peki bize de düşecek mi buradan biraz petrol? Ne tarafımıza süreceğiz? Ee, Saçımıza. Ya, şimdi nereden geleceği üzerinden önemli. Şimdi Azerilerin yeni yapıyor olduğu borudan mı geçecek yoksa Nabukko borusundan mı geçecek? Eğer Nabukko'dan geçerse bize de düşer. İşte şimdi bunu ittirmek lazım ilişkileri geliştirmek da lazım. bir haber aldım. Türkiye açısından. Ee, Rusya bir yandan böyle anlaşmalar yapıyor. Bir yandan da Burgaz'dan Dede Ağaç'a geçirecekmiş petrol boru hattını. Samsun'dan güneye indirmekten vazgeçmiş. Ceyhan'a. Öyle mi? Evet. E, hani Rusya bunu yapmazdı bize? Hatta çok Putin araya söz girdi, verdim de. demişti Aa, Putin. Evet. Bizim ağzımızdan söz bir kere çıkar. Ticaret böyle bir şey değil miymiş yoksa? Allah Allah. Daha ucuza geliyormuş orası. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama daha pazarlığa açık. Dondurulmamış yani. Anladım. Tamamen iptal edilmemiş diye bir yorum e, şu anda herhalde edelim. Türkiye alıcı veya neyse müşteri durumunda bir insanla hani e, benzer bir Ruh hali ki herhalde öyledir. Çünkü tam mal alıyorsun, satıyorsun, bir şey yapıyorsun, bir şeyler karışıyor falan. Ee, şu an köşeye sıkışmıştır herhalde. Yani fiyat indirmek, e, fiş almasak muhabbetini yapmak için doğru yer burası galiba. Tamamen öyle. Hmm. Neyse bu günün en iyi haberiyle açılışımızı yaptık. Kutup sınırlarında tarihi anlaşma olmuş. Bir de çok güzel bir haberim daha var. Dünya Bankası zenginleşiyormuş. Bu ne demek yani? <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle olmamalıydı bir dakika. Dünya Bankası sayesinde hani ülkeler gelişmekte olan zedimleşmiyor muydu? Evet. E, sonunda dünyaya da bir şeyler düşecektir. Geçen yıl yatırımlarını artırmış. E, 3 3 milyar 400 milyon dolarlık bir yatırım yapmış Dünya Bankası. Hangi kaynağı yapmış dersen. Kömüre. Dünya Bankası dünyanın en büyük kömür yatırımcılarından bir haline gelmiş. Bunu da seveceğinden emindim bu haberi. Güzelmiş. Evet. Bu demin ki şeyin tarihi bir anlaşmanın bir başka şeyi petrol de Rusya ile Norveç, Norveç memnunlar. Dünya Bankası da dünyanın en pis fosil yakıtına derhal moratoriuma verilmesi gereken ve dünyanın kurtarılması için en önemli. Tedbir olduğu söylenen bilim insanları tarafından şeyi tersine uluslararası yani emisyon herkes emisyonları fosil yakıt salımlarını kısacağız diyor ya. Bunu da kısmanın en önemli yolu petrol işte termik santralleri filan kömürle çalışan santralleri durdurmak yenilerini yapmamak eskilerini de hızla gündemden çıkartmakken Güney Afrika'da Medupiye mesela acayip yatırım yapmış Dünya Bankası. Yani bütün enerji projelerinin dörtte birine, dörtte birini geçen yıl yeni kömür yakıtlı petrol şey termik santrallere yatırmış. Dünya Bankası bir deve dönüşüyor yani. Dev bir petrol, aman fosil yakıt tüketicisine dönüşüyor. İyi değil mi? İyi herhalde iyi değil mi? Yani aslında daha da artırıyormuş. Geçen yıl 3.10'da 4 milyarken bu yıl galiba 2009-2010 yılı için mali yılı için onda 4, 4 milyara çıkartmış. Çıkar bebek çıkar. Petrole yatırım yapıyor. Kara gözlü, kömür gözlü falan diye de şarkılar besteleriz belki. Zaten bestelemiş durumdayız. Sorun yok. Yani e, bu kadar anlaşılabilir olmasının sebebi bile zaten e, petrolün kendisinin bizati artık daha zor bulunur ve daha e, biter halde olması sebebiyle e, zaten çıkardığımızda iki ortak çıkarsak da kâr ediyor olmamız falan filan olduğundan şarkılar hazır. Sıkıntı yok. Evet, evet Michelle Obama da organik bahçecilik filan yapıyor çok güzel ama mesela bir tane güneş paneli koymayı reddettiler. Bay ve bayan Obama. Uğraşamıyorlar öyle şeylerle. Neyse yani bunun karşısında da çok vallahi açıkçası bir... açıkçası ben zaten şahsen Obamalardan herhangi simgesel bir hareket beklemiyorum. Yani yapsalar fena olmaz bir simgesel hareketlerde ama... ...daha ötesini gerçekten hareket edebilmeyi yetki olarak elinde bulunduran, temsilen bir adamdan bahsettiğimiz için... ...hani bütün tepeyi solar panellerle, güneş panellerle kapatsa bile... Bence yine kendisini fırçalamaya devam etmek gerekiyor. Şüphesiz ama bunu bile yapamıyor. Götü anlaşılır fosil yakıt şirketleri bir şey der diye. Onu bile yapamasaydılar. Yani gerçek bir zavallılıkta söz konusu hakikaten. Ee, fakat öbür yandan da işte 350.org'dan Bill McKibben Rainforest Action Network'ten yani yağmur ormanları eylem Al-Ren diye kısaltılan e, örgütten Becky Tarbotton ve Greenpeace Amerika Birleşik Devletleri'nden Greenpeace Amerika'dan da Phil Redford'ın ortak imzasıyla dünyayı çok ciddi bir şekilde sivil itaatsizlik eylemlerine çağıran dev bir hareketi oluşturmak üzere ve fikirleri beklediklerine ait önemli bir çağrı da geldi. Bir yandan da bu ıı, gerçekleşiyor. Yani bu iş Obama'yla, Medvedev'le Norveç Başbakanı'nın adı neydi hatırlamıyorum. Stoltenberg gibi öyle bir şey. Ben telaffuz edemediğimden üstünden attırım kodun her seferinde ama Stoltenberg gibi bir şey. Evet, evet tamam. Onlarla uğraşamayacağız. Onun yerine. Onlar biz de uğraşmaya yani, devam e, edecek. Evet. Sizin en iyisi o tabii. 10 Ekim e, hazırlıkları da Hızda yürüyormuş dünyada. Yani hı hı. iş başına partisinin şeyi 10-10-10 partisi. O konuda her gün biraz daha bilgi vermeye çalışacağız ama şu anda şaşılacak bir sayıya ulaşmış durumda. 157 ülke katılımda bulunacağını söylemiş. Yani çeşitli gruplar. 10 Ekim Cumartesi günkü. Cumartesi miydi? Pazar mı? 10 Ekim ee, 10 Ekim bir saniye hatırlamaya ve kendimi doğrulamaya çalışıyorum. Pazar. Evet, 10 Ekim Pazar günü. Neredeyse gezegendeki bütün ülkelerde pek çok grup bir eylemce diye adlandırılabilecek. Yani hem eylem hem de yaratıcı hı hı. eğlenerek yapılan işleri yapacaklar. Yani Birleşmiş Milletler'in 192 üyesi var. Şu ana kadar sadece 35 ülke kalmış. Bütün dünyada e, bu işe katılacak olan, e, ülkeler arasına katılmamış olan, girmemiş olan sadece 35 ülke kalmış. Bankimun da birleşmiş. Hadi bakalım kolları sıvayalım demiş. Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama önemli. Sayalım bunu da. Ve yolumuza devam edelim. Tabii öbür taraftan. Şeyden de bahsetmek mümkün. Hareketler. Ee, barış'a doğru bir yandan gidiyorlar Norveç'le şey ama. Hı hı. Rusya. Barış Caddesi bankaya açılıyor. <gülüyor> evet. Ee, çok büyük bir protesto hareketi. Dünyanın dört bir tarafında sarmakta. Mesela... E, Savaş karşıtı aktivistler 14'ü Las Vegas'ta bir mahkemede yargılanmışlar ve Amerika'nın yeni bir tadı tad aldığı bir şey var ya böyle uzaktan kumandayla öldürüyorsun insanları evet, evet. füzelerle filan. Onlar da Creech 14 diye bir grup bütün Amerika'nın dört bir yanından gelen sadece 14 kişiler ama. Ve Kreech hava üssüne 2009 Nisan'ında girmeye teşebbüs etmişler. Ve tabii yargılanıyorlar yani kamu, askeri bölgeye izinsiz girmek filan. Tamamen bu şeyi protesto etmek için insansız hava araçlarının Afganistan'da, Pakistan'da, şurada, burada dil gibi insan öldürmesini protesto etmek için yargılanacaklar ve muhtemelen cezalandırılacaklar kimse de duymayacaktı diye umid ediliyor. Ne var ki mahkeme salonuna çağımız savaş karşıtı hareketin en önemli isimleri de gelmesinler mi? Ramsey hmm. Clark mesela eski Amerika Birleşik Devletleri'nin baş savcısı, daha doğrusu Adalet Bakanıydı. Hmm. E, Lyndon Johnson döneminde Vietnam'da. Enright bir emekli albay hanım hı hı. E, ve üç dışişleri bakanlığı yetkilisi 2003 istilası başlamadan önce istifa eden bir kueglı de aralarında var pardon e, bir de bir kueglı var o da Center for Constitutional Rights diye bir kuruluşun yani anayasal hakların ee, anayasal haklar merkezi Diye bir şeyin ve çok ciddi Bir eyleme geçilmiş Durumda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim Çok Yani Her zamanki tartışma işte Zarar veriyorsun Özel mülke ya da kamu mülkü, mülküne Girmek gibi bir suç işliyorsun Ama ve lakin daha büyük kamu yararını Sağlamak için bu gençler oraya girdi Diyorlar ve oldukça ilginç bir e, duruma e, ya yani kararın ne çıkacağını kimse bilmiyor diyorlar. Fakat günün sonunda do, da, duruşma başladıktan sonra e, alkışlar la e, yani ya, hakim de alkışlar arasında Krich 14 grubu üyelerini Hepsi bir katolik aslında dini bir hareket. Dini kökenleri de olan bir şey. Hı hı. Savaş karşıtı bir barış hareketi katolik. Giderken de onlara şeyin de go in peace diye göndermiş hakim. Barış içinde gitti. Selametle. Selametle şeyin lafı tabii. Hazreti İsa'nın. Hı hı. Kelimelerini kullanarak selametle deyince bunu da iyi, iyi bir sonuç huzur içinde gidin. Selametle lafını yorum iyi yorumlamışlar. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii Çay Partisi acayip yükseliyor sağcılar. Sağcılar derken aslında sağın sağında yeni bir sağ hareketten bahsediyoruz. İğrenç bir şekilde İlginç ve iğrenç bir şekilde aslında. Çay Partisi bir Amerikan e, bağımsızlık, bağımsızlık tarihinin en önemli olaylarından biri. İngiltere'ye vergi vermeyi reddedip malları denize dökmeye başlıyorlar. Sivil vatandaşlık hareketinin işte evet. E, böyle bir şeyi kullanıyorlar. Çünkü bu tabi özü gereği gayet anti bir duruş. E, Amerika'da anti bir hareket olmasını nasıl yorumlamak gerekiyor derseniz çok kolay aslında hani dünyanın pek çok yerinde pek çok antemperyalizmden bahseden ve buna benzer garip grup hareketten de bol bol bulunduğunu hatırlamak gerekiyor. Amerika'da yoktu hani bu boyutlarda. Şimdi galiba kıtaya da sıçradı yeni kıtaya eski kıtadan diye düşündüm ben. Evet, ki yani Çok ilginç. Çay Partisi hareketi şimdiye kadar birbirinden tamamen farklı yerlerde. Alaska'dan Nevada'ya, Colorado'dan Connecticut'a zafer kazanmaya devam ediyor. Ve Sarah Palin gibi değerli bir insan var. Öncülüğünü yürüten Başkan geçen son seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcılığını aday gösterdi Demokrat Parti karşısında Sarah Palin ve mesela bu hareketin adaylarından Christine O'Donnell Cumhuriyetçi Parti'nin senato adaylığını kazanmış. Ara seçimleri de 6 hafta var, 2 Kasım'da var. Joe Biden'ın elinde bulunan, şu andaki Demokrat Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın elinde bulunan Delaware. Senato üyeliği de oylanacak, belki de orayı da kaybedecek demokratlar. Ee, yani Delaware'den kongre üyeliğini yürüten Mike Castle'ı Sarah Palin'in desteklediği o Donald. Rahatça bozguna uğratmış ve tabii ki eşcinsellik ve kürtaş karşıtı ayrıca silah kullanımını destekliyorlar. Tadından yenmez barut kokulu bir hareket bu. Ne yapalım? Böyle işte. Fakat mesela şeyde de Kandahar'da da öte yandan Afganistan'da da bu şeyler müthiş art 60 özel operasyonlar özel operasyon gücünün yaptığı saldırılar gece yarısı yapıyorlar gece baskınları 3000'den fazla olmuş bunlardan sadece 90 gün içinde 3000 hava baskını olmuş bu rakamlara da inanmak artık güç gelecek yani Mayıs'tan Temmuz'a kadar ve fakat e, geri tepmiş olduğunu da ...yazan haberler var... ...Interpress Service'in verdiğine göre... ...Gareth Porter imzalı bir haberden... ...binlerce kişi de... ...ayağa kalkıp protesto etmeye başlamış... ...Afganistan'da... ...Reuters'ın da haberi... ...polis de havaya ateş açıyor... ...yani Afganistan'da... ...çok ağır bir yeni... ...protesto dönemine de geçiyor... ...böyle işte... Barışlardan bahsetmişken aslında bir adette Orta Doğu'da barış var ondan da bahsetmek mümkün bir daha vakitte olmaz herhalde bugün içinde o yüzden girelim BBC'de Türkçe'de yine aslında beni sabah mutlu eden. E, haberlerden biri ama yine e, açıkçası biraz ayağım çukura takılmış gibi hissettim ya da sabah mahmurluğundan kaçırıyorum o evet, cümleyi. Sen bu haberleri iyi yorumlayamıyorsun bu gözümden kaçmıyor son zamanlarda. İyi okuyamıyorum bence evet. yani hemen başlığı görünce bir böyle içim pırpır oluyor tıklıyor. <gülüyor> maalesef, <gülüyor> maalesef böyle bir kötü huyum var. Ee, BBC'deki haberin başlığı Orta Doğu barış görüşmelerinde ilerleme. Sonra başlıyorsun haberin içinde ilerlemeyi aramaya. Ya diyorum sabah mahmurluğuyla gözümden kaçmış olabilir o ilerleme kısmı ama galiba ilerleme yok haberin içinde. Yani bayağı şunlar yazıyor işte ee, Amerikan temsilcisi George Mitchell ya yani ABD'nin ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell. Ee, ya bu işler çok kolay değil ama gördüğünüz gibi bakın en zor konu olan yerleşimlerden başlamaları zaten barış konusunda iki tarafında ciddi olduğunu gösterir gibi. Ee, vay anasını <gülüyor> dedikten. ...açıklamalar yapmış... ...ondan sonra işte... E, de altına... ...şey... ...zorlukları belirtmiş işte... E, ...zorluklar hep Filistin'den kaynaklı genel olarak... ...anlayabildiğim kadarıyla... ...mesela işte inşaatları dondurma kararı uzatmazsa... ...İsrail Filistin masadan kalkacak... ...olduğunu dile getiriyor... E, ...işte... ...bunun dışında görüşmelerde en önemli ayrılıklardan birisi... ...işte bu konu... ...ve gözle görülür bir ilerleme sağlanamıyor... E, ...ve ardından... E, Mitchell da tekrardan bir alıntı yapmış. BBC doğru yolda ilerlediğimize inanıyorum demiş Mitchell. Bir ilerleme yok cümlesinin hemen altında olduğu için bir böyle garip oluyor. Neyse. Mitchell halbuki bütün bu seçimler içindeki belki de en iyisi. Gerek tecrübesi hmm. gerek yaklaşımı olarak eskiden. Burada dönemler. mevzu iyi diplomat evet. durumu değil ki. ki. Yani e, nasıl olacağına dair bir yol gerekiyor ve o yolda ilgili ortada hiçbir şey yok. O da şey öyle yok. bir şey söylememiş. Yok yok yani şey diyor işte niyetliler çok niyetliler ben buna kefilim efendim tadında bir şeyler söylemiş. Ee, ardından da haber şu şekilde devam ediyor işte İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşim alanlarının inşaatlarının dondurulması kararını genişletmesi çağrısında bulunuyorum demiş. Mitchell e, Abbas'tan da bu süreci yüreklendirecek hızlandıracak adımlar atmasını istemiş ne demek istiyor bilmiyorum da iki tarafa da konuşmak istiyor ya evet. ondan oluyor herhalde. Ama Clinton, Bayan Clinton her iki tarafa da çözüm getirin dememiş mi bugün? Demiş. Demiş mi? Gerçekten? Süreçten umutlu olduğunu ve diyalog olmadan hiçbir ilerlemenin sağlanamayacağını bildiğini söylemiş. Çok Değerli mutlu. açıklamalar bunlar. Hemen altındaysa Hamas ve Gazze halkı diye işin şirazesinden çıktığı yere geliyoruz. Gerçekten yok. Yani bu Filistinlerle barışmanın zor olduğuna bir kere daha ikna ayrılıyoruz. Haberin sonunda... Ee, görüşmelerdeki pürüzlerden biri Hamas diye başlayan bir cümle var ee, Başka bir pürüz var mıymış peki bu işte, sorunda? Diğer pürüz ise şey işte Batı Şeria diğer iki pürüz var Batı Şeria'da e, işgal altındaki topraklardaki İsrail yerleşimleri ve İsrail'in bunları kaldırmaya yanaşmaması ve bu sebeple Mahmut Abbas'ın masadan çekileceğini açıklamış olması böyle iki sorun var yani eğer böyle olacaksa biz masada durmayız demiş. Böyle iki adet pürüz var bir de Hamas pürüzü. O zaman sandalyeye otursun. Ya sandalyeye de oturur, koltuğa da oturur fark etmez. Hani oturmak değil konu aslında sonrası gelemiyor. Ne kadardır oturuyorlar şimdi? Bayağı oldu. Oldu evet. Rahat koltuklarda oturuyorlar. Işte. Yani <gülüyor> servis de iyi herhalde Anlam anlamak mümkün. İşte Gazze'de sıkıntılar var bu Hamas e, böyle sıkıntılı bir durum ama ABD İsrail ve ABD Hamas'ın iktidarını tanımıyor falan filan e, sonunda da tekrardan ama Hamas'ın ardından son satırda İsrail'in de Gazze'de bazen sıkıntı yaratıyor olduğunu söylemiş BBC bununla beraber yakıt ve inşaat malzemesi sıkıntısı hala sürerken günde 8 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor. ...İsrail ayrıca Filistinlerin Gazze'den çıkışını ciddi şekilde zorlaştırmış durumda. Günde 8 saat miymiş sadece elektrik kesinti? Ya son günün, raporlara günün göre üç, ciddi bir gelişme var yani. Günün 3'te işte biri ya. Ki üstüne üstü. İşte zaten tabii. günde ortalama 8 saat uyumak evet. gerekli de bir durum. Yani tamam karardım hava yatın, aydınlandığında kalkarsın. Tabii. Yani bunlar sorun değil aslında ama politik sebeplerle işte mağduriyet algısı yaratmak için... Böyle uyduruktan, kaydırıktan sorunlar üretiliyor. Üstelik Maalesef... şimdi günler kısalıyor, daha da rahat olacak. Daha doğru. Yok bu daha rahatsız olacak. Öyle mi? E tabii yani daha uzun karanlık olacağı <gülüyor> için. Daha çok uyursun. <gülüyor> Gerçi bunun da çözümü var. Bir bakıyoruz gazeliler hafiften hafiften evrimleşerek kışları uyuyarak geçiriyor hale geliyorlar. Olabilir. Yani ümit aynı barış görüşmeleri gibi. Evet öte yandan da şeyde barış görüşmeleri de e, Nobel barış ödülü sahibi Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari ile iki saat görüşen e, DTK eş başkanı Ahmet Türk'te de, demokratik toplum kongresi mi oluyor onun adı evet açılımı e, silahların susması için barış deneyimi olan grupların devreye girmesi gerekiyor demiş. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermesi amacıyla ve destek vermek amacıyla kurulan Bağımsız Türkiye Komisyonu Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. İki saat görüşmüş komisyon üyeleriyle Ahmet Türk. Silahların susması için barış deneyimi olan güvenilir grupların desteğine ihtiyaç duyduğumuzu anlattık demiş. Ve sorunun uluslararası boyuta ulaşıyor olduğunu söylemiş. Yani TV'den aldığımız bir haber bu da yoğun bir temas trafiği yaşandı diyor. Akil adamlar deniyor yani akıllı De. anlamına geliyor. Başta Ahmet Türk olmak üzere pek çok görüşme yapmışlar. Ve yanıtı aranan soru da silahlar susar mı, barış olur mu diye. Cevap cevap. Henüz gelmemiş. Arabulucu bulucu değiliz diyorlar. Dün akşam 22 sularında yapılan bir yazılı açıklamada akil adamlar adına şu ifadeler verilmiş. Yani basın mensuplarının basına kapalı gerçekleşiyor bu. Zaten öyle de olması makul. Açıklamada da şöyle deniyor. Diyarbakır'daki temaslarında Güneydoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi edinen komisyon bugün bazı yayın organlarında iddia edildiği gibi Kürt sorununda ara buluculuk yapmak gibi bir amaç taşımamaktadır. Üçüncü Türkiye raporunun oluşmasına katkı niteliği o komisyonun önümüzdeki günlerde yapacağı taşıyor ve komisyon üyeleri yarın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Devlet Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'la görüştükten sonra akşam İstanbul'un önde gelen sivil toplum temsilcileri ve akademisyenleriyle de bir araya gelecekler ve 18 Eylül'de de İstanbul'da yapılacak bir basın toplantısıyla Türkiye ziyaretinde edindikleri görüş ve izlenimlerini kamuoyuyla paylaşacaklarmış. İyi bir süreç diye bakabiliriz bence buna. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından Ahmet Türk'te, NTV'de canlı yayında. Bir aydır süren bir ateşkes var ve 20 Eylül'de sona erecek. Biz silahların susması ve barışçıl bir sürecin gelişmesi yönünde çabalarımızı ortaya koyuyoruz. Bugün Diyarbakır'da bulunan çok değerli bir heyetle görüştük ve sürecin hassasiyetini ifade ettik. 20 Eylül çok önemli bir tarih, güven verici ve Kürt sorununun çözümüne katkı sunacak bir iradenin ortaya çıkması gerekiyor. Günümüz dünyasında bu sorun iç sorun olmaktan çıkıp uluslararası boyuta ulaşıyor demiş. Yani bu işin operasyonlarla, güç gösterileriyle veya PKK'nın da silahla devam ederek, bu sorunun çözülemeyeceğini artık herkes gördü. Bunu da heyete ifade ettik demiş. Heyetin Diyarbakır'da oluşunda önemsiyoruz. Dünyanın birçok yer yerinde arabuluculuk yapmış, müzakerelere katılmış isimler şehrimizdeydi. Bıçak sırtı bir gün demiş 20 Eylül için. Tabii her türlü provokasyona da açık kritik bir durum. Ee, Çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu coğrafyada tüm kesimlerden 20 Eylül sürecinin uzaması için hem hükümetten hem de PKK'dan beklentiler var. Bu konuda gereken çabaları ortaya koyuyorlar demiş. Hükümetle Sayın Cumhurbaşkanı ile yani bu, bu görüşmeler sağlanabilirse burada gerçekten bir çabayı, bir demokratik sürecin başlatılması konusunda bir ciddiyet ortaya çıkarsa bu çabalarımız genişler. Bu da birkaç gün içinde Yeni randevu istedik. Bu da birkaç gün içinde belli olur. O zaman daha net, somut bazı şeyleri tartışabiliriz diye düşünüyorum demiş. NTV'de yaptı ya da NTV diyebiliriz. Yaptı, çıktı programdaki yaptığı açıklamalarda. Evet, burada bir ara verelim. Daha sonra da Grant Dink ödülüne değinebiliriz. Dün vicdani redçiler ve ve İspanya, İspanya'dan savcı Baltazar Garzon'a verdiler. Hı hı. Bence çok anlamlı iki ödül aslında hem üstünde bolca durmak lazım. Hem de e, neden bu iki konunun seçildiğini e, belki bir daha okuyabilmek lazım. Yılda bir verilen bir ödül çünkü bu. Ve ikincisi bu idi. Evet. Onunla ilgili bir haber haberimiz olacak birazdan. Açık Gazete Evet Açık Radyo, Açık Gazete ve devam ediyor saat 8.40 ve biraz önce de yayına ara vermeden önce söylediğimiz gibi Grant Dink ödülünden bahsedeceğiz. Çok ağırlıklı bir ödül haline daha ilk ödülden beri gelmişti geçen seneden. Bu senede ikincisi verildi. Uluslararası Grant Dink Vakfı'nın oluşturduğu ödül. Cemal Reşit Reh salonunda düzenlenen, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödülü Türkiye'nin Türkiye'den, Türkiye'nin tanımadığı vicdani red hakkı için mücadele edenler adına Mehmet Tarhan ve faşist darbeci general Pinochet'in peşine düşen İspanya'dan savcı Baltazar Garzon aldı. Şimdi o şeyden Törenden Sesleri e, Vereceğiz Önce Mehmet Tarhan'ın e, Daha doğrusu önce Giriş konuşmalarından e, Verebilir miyiz diye bakıyorum e, Rakel Dink'in e, Açılış konuşmasıyla e, Başlayalım Sonra da parça parça Aldığımız sesleri size dinleteceğiz Bugün çutaksız geçen dördüncü doğum günü Rant'ın sevgili arkadaşları ve dostlarıyla birlikte kurduğumuz Vakfın bünyesinde ülkenin ve insanlığın hafızasını uyanık tutma ve vicdanların gelişimini sağlama yönünde birçok projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bana sevgisini sunduğu günün doğduğunda annesi ve babasının yaşadığı günün sevincine benzer bir sevinçle Yaşamını kutlamanın sevinciyle buradayız. Bu yılda geçen yılki gibi onun adıyla verdiğimiz ödülü sahiplerine vermenin heyecanını yaşıyoruz. Ne mutlu sana tutakım. Rabbisan'ın dediği gibi doğruluk ve adaletin dar ve engebeli, acı ve elemle dolu olan fakat aynı zamanda irade, onur, sevgi, sevinç... Ve ebedi yaşam sırrının saklı olduğu yoldan yürüyüp bıraktığın iz ve açtığın agos için teşekkür. Bugün canım Tuğba'nın üç buçuk yıldır bütün yüreği ve sevgisiyle hayatına nasıl süzüldüğünü anlatan, okurken bazen kahkahalarla güldüren, bazen de hüngür hüngür ağlatan kocaman bir rant kitabı da sana bir hediye. Canım tutakım iyi ki doğdun. Evet, Rachel Dinkin, Rand Dinkin eşi Rakel Dinkin, Rand Dinkin doğum gününde Tuğba Çandar'ın da hazırlamış olduğu kitabında yetiştirilmesiyle bir doğum günü hediyesi olduğunu söyledi bir konuşmasıyla açılan Rand Dink ödülü bir töreninden şimdi de Ali Bayramoğlu'nun sesine kulak verelim. Uluslararası Hıran Büyük Ülük Komitesi adına hepinizi selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün Hrant'ın 56. doğum günü ve kez o öldürüldüğünden bu yana onunla ilgili adalet bir ölçüde tecelli et. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizleri bir ölçüde teskin etti. Bir ölçüde bizlerin iç Hrantlık Gödül'ünün dayandığı iki sözcüğü hatırlatmak istiyorum. Aydınlık ve ışık. Aydınlık ve Işık, cesaretle, mücadeleyle, vicdanla ve düşünceler safiyetiyle meraklı olabiliyor. Hrantlık Gödül'ü bunun için ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgün ve daha adil bir dünya için çalışanlara, risk alanlara, bize mücadeleyi devam etmek için ilham ve umut verenler söylüyor. Granting kurucu ödül komitesi olarak geçen yıl ödülün ilk yılında bazı bağımlardan geliyordu. Özel bir ödül kurulu, tam bağımsız uluslararası bir jüri oluşturacağımızı söylemişti. Bunları yerine getirdik. Granting ödül seremonisi bu yıldan itibaren iki bölümden oluşacak. İlk bölümde Komitenin, ödül komitesinin, sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmış olduğu dünya ve Türkiye taraması sonucu ulaştığımız dünyadaki grant gibiler, grantlar bize ışık ve ilham verenlerin taraması sonunda ulaştığımız bilinen bilinmeyen insanlara, daha doğrusu gruplara, formel ve formel yapılara sembolik olarak burada yer vermek istiyoruz ve buna ışıklar adını veriyoruz. İkinci bölüm. Ödül döneminde uluslararası jürinin iki turda seçtiği, karar verdiği ve ödül sahiplerinin de ödülleri kabul ettiği sunumun ve ödüllerin verilmesi olacak. Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Tekrar Ödül Komitesi adına hepinizi Evet, Ödül Komitesi adına Ali Bayramoğlu'nun yaptığı Konuşmayı, hoş geldiniz konuşmasını e, verdik. Bu yılki ödül jürisinde Adalet Ada Ağoğlu, Judith Butler, Hasan Cemal, Daniel konbendit Raquel Dink, Alper Görmüş, Amira Has, İren Han ve Boris Navasartyan bulunuyordu. Şimdi de Lale Mansur'un konuşmasına kulak verelim. Uluslararası. Arası Rant Ödül Komitesi Başkanı Ali Bayramoğlu'nu sahneye davet ediyorum. <gülüyor> Davacıyım ey insanlık, Çocukça cıvıltıları çekilince suyu da çekilmiş kuyunun. Binanın omuzları düşük, toprak çorak, ağaçlar püskün. <gülüyor> Benim isyanımın pike uçuşlarıysa binbir özenle yaptığı yuvası bir darbeyle yok edilmiş. kırlangıcınki kadar keskin. Lakin <gülüyor> çaresiz. Şikayetim var ey insanlık. Grant Dink. Uluslararası Grant Dink ödülü gecesine hoş geldiniz. Bu ödül geçen yıl Uluslararası Grant Dink bakfı tarafından tesis edildi. Ödüller Hrant doğum günü olan 15 Eylül'de yani bu gece veriliyor. Açılış konuşmalarını yapmak üzere. Evet Lale Mansur Mansur'da genin sunuculuğunu da yapıyordu. Şimdi de e, bu ödülü bu sene kazanan e, vicdani redçiler grubu, vicdani red hakkı için mücadele edenler adına Mehmet Tarhan bir konuşma yaptı şimdi onun sesine kulak veriyoruz. Kaptracalarım çıkmadılar biraz yalnız hissettim kendimi. Evet. Hayatımda en zor hazırladığım konuşmam etkin sanırım bu. Şu anda cezaevinde bulunan inanın inanın sözleriyle başlayacağım. Kısacası sözümün özü şudur komutanlar. Ben vicdani takı diye bir bilgiye sahip oldum. Onu kullanıyor. Ve şunu da bilin, size karşı da olsa elimesi de almayacağım. Bu yazdıklarımın size bir mermi gibi işleyeceğini biliyorum çünkü. Öldürmektense ölmeyi tercih ediyorum. Ben buradayım. Buyurun. 5 Ağustos'tan bu yana işkenceleriyle ölmüş Şili'nin askeri cezaevinde bulunan inanç süvarı Red Deklarasyonunu bu sözlerle bitiriyorum. Grant gibi. Biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce yaşamayı seçmiş. Hrant gibi burada olmakta ve burada kalmakta ilimsel bir inada bağlanmış vicdani iletçiler adına bu ödülü almak onur ve cesaret verici. Uluslararası Hrant Dink ödülü Komitesi ve jüriye çok teşekkür ederim. 20 yıldır bu ülkede vicdani iletçiler cezaevi, kışla, askeri mahkemede sıkacında bir kısır döngüye mahkum ediliyor. Tutuklu değillerse bile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin taramıyla sivil ölüme mahkum ediliyorlar. Aslında diyorlar ki bize, Ya susun, vazgeçin. Ya size vereceğimiz çürük raporlarıyla damgalamamıza izin verin. Ya evinize kapanın ve kendi cezaevinizi kendiniz örin. Ya da gidin bu ülkede. Kaynayan cehennemleri bırakıp, Hazır cennetlere kaçmak her şeyden önce benim yapıma uygun değildi. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardandık. Diyor ya Grant, işte bunu söyleyebilenlere karşı bir sorumluluk hissinden güç alarak devam edebiliyoruz. Redlerini açıklayarak, oyunun kurallarını tamamen değiştirip, hatta oyunu ortadan kaldırarak yeni bir ilham veren kadın redçilerden güç alarak devam edebiliyoruz. Görmezden gelmemekte ısrar eden, mücadelenizi görünür kılmak için elini taşın altına koyanlardan güç alarak devam edebiliyoruz. Her vicdani reddektorasyonu, militarizme karşı mücadele etmek, barışın dilinde konuşmak için kişisel bir taahhütnamedir. Bu ödül ile artık Hrant'a da söz vermiş oluyoruz. Borcumuz borçlandı. Çok teşekkür ederim. Evet, uluslararası ranting ödülünün ikincisi dün akşam düzenlenen törenle vicdani red hareketine de verildi. Türkiye'den her e, seferinde ödül biri Türkiye'den birisi de uluslararası alandan e, bir kişi ya da gruba veriliyor. Bu yıl da Türkiye'den vicdani red hareketi adına verildi. Mehmet Tarhan'a verildi. Daha doğrusu vicdani direncilere verildi. Mehmet Tarhan ödülü aldı ve onun sesine sesini duymuş olduk. Bir e, uluslararası ödül de e, en şey olarak e, yani darbeci Pinochet'in Augusto Pinochet Duarte'nin peşine düşen ve adalet hakkını şiililer adına uzun bir hukuki mücadele sonunda kovalayan ve kısmen de almaya çalışan İspanyol İspanya'dan savcı daha doğrusu sorgu yargıcı Baltazar Garuna verildi Garuna'nın da konuşmasında teşekkür ödülü kabul konuşmasında jüriye ve vakfa teşekkür ettiğini şimdi ona kulak verelim. Buenos Aires. lugar, deseo agradecer a la fundación y al jurado que me hayan dado este reconocimiento que premia el trabajo por un mundo mejor en paz y libre de discriminación racismo y violent akşamlar öncelikle uluslararası rantik kampna ve jriyet daha iyi barışçı a la ve şiddetin olmadığı bir dünya için gösterilen çabayı destekleyen bu ödülü bana like gördükleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum Asimismo deseo tener un recuerdo de homenaje y respeto para quien, en las peores circunstancias, haciendo muestra de valentía y convicción, entregó su vida por defender los valores que hoy nos reúnen aquí. Libertad de prensa, no discriminación, integración, tolerancia, paz, compromiso y responsabilidad. Aynı zamanda, en kötü koşullarda, tam bir cesaret ve inanç örneği sergileyerek bugün bizleri burada buluşturan... Basın özgürlüğü, ayrımcılığın, ayrımcılığa karşı mücadele, hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele, barış ve sorumluluk değerlerini savunmak adına hayatını veren kişiyi takdir ve saygıyla anmak istiyorum. La prensa juega un papel fundamental en la construcción de la democracia de un país. El ataque a los periodistas y a los medios de comunicación que se enfrentan a la intolerancia, al inmovilismo y que defienden el pluralismo informativo Es uno de los más perversos y condenables. Basın, bir ülke demokrasisinin vazgeçilmez bir yol oynar. karşı çıkan ve habercilikte çoğucu, savunan gazetecil ve haberleşme araçlarına saldırı en kötü ve en çok saldırı türlerinden biridir. Estado todo Estado debe poner todos los medios para proteger a sus ciudadanos, tanto más cuando se trata de formar una sociedad más libre, más igualitaria y más justa. Devlet, sunmalı, daha özgür, daha da la persecución por las ideas, por denunciar la discriminación en razón de raza, lengua o nacionalidad demuestra la ausencia de los valores básicos que dan contenido democrático a un país y a un pueblo. Fikirlerden dolayı soruştur e, insanların e, takip edilmesi gerçekten bir e, ülkede e, bir halka bir demokratik içeriği sağlayan temel hakl hakların eksikliğini gösteren bir oludur. su vida por ello. La persecución fue la vergüenza de todos por la indiferencia demostrada. bunu böyle bildi ve hayatını bunun için verdi. Onun soruşturması hepimiz için. Como persona y como juez siempre he creído que uno de los caminos más claros y definidos para obtener la paz de los pueblos y liberarlos de otras lacras como el racismo, la discriminación y la violencia es la justicia, entendida como sanción a los culpables, reparación a las víctimas y mecanismo contra la impunidad. Halklar arasında barışı sağlamak ve onları ırkçılık, ayrımcılık ve şiddet gibi başka felaketlerden kurtarmak için suçlulara ceza, mağdurlara ise telafi getiren ve aynı zamanda cezasızlık karşıtı sistemler bütün olarak tanınan adaletin en açık tanımlan... en açık ve tanımlanmış yollardan biri olduğuna her zaman inandım. La historia de la humanidad está jalonada de ejemplos en los que la impunidad y la negación de los crímenes han sido la regla. Casos Como el genocidio armenio o tibetano han sido y son negados injustamente hasta el día de hoy. En sus historias, las violencias y sus incursiones son un ejemplo de la crueldad de los reyes. Hasta el día de hoy, los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, amparados en la doctrina de la seguridad nacional, o los de Camboya, Timor u otros, solo ahora se están investigando. Uluslararası güvenlik prensibiyle korunan Latin Amerika diktatörlüklerinin işledikleri suçlar veya Kamboçya'dakiler, Timor'dakiler ya da diğer yerlerde yaşanan olaylar ancak şimdi araştırılıyor. Los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista en España ni siquiera son reconocidos como tales a pesar de que existan más de 130.000 desaparecidos. İspanya'da Franco diktatörlüğünün insanlığa karşı işlediği suçlar binden fazla kalıp insan olmasına rağmen, suç olarak bile tanınmıyor. crímenes de secuestro, desaparición, tortura o asesinato justificados por la guerra contra el terrorismo contradicen toda idea de legalidad y demuestran el fracaso de la doctrina de la seguridad frente a la legalidad. Adam kaçırmalar, kaybolmalar, işkenceler ya da teröre karşı mücadele ile gerekçelendirilen diğer suçlar tüm yasallık fikirleriyle çatışıyor sağlık karşısında güvenlik ilkesinin başarısızlığını göster gösteriyor. Nosotros tenemos que conseguir que panorama y y que no Ancak biz bu kabul edilemez ve korkak tavrın değişmesini sağlamalıyız ve bunun için yol ranting ve Agos'un başlattığı ve, ve insanların gönders. la denuncia de la discriminación es una obligación pero también lo es luchar por la integración superando las diferencias karşı şikayet bir zorunluluk ama aynı zamanda farklılıkları aşarak bütünleşmek de zorunluluk bu konuda adaletin söyleyecek çok şey var la justicia es uno de los mecanismos principales para luchar contra la impunidad. Por ello, la inactividad e indiferencia del Poder Judicial frente a esos crímenes propios o ajenos o frente a quienes corrompen la convivencia ciudadana con consignas, lemas, racistas, xenófobos o intolerantes constituye la derrota de la justicia y por ende la de la vida democrática de un país y del mundo y el triunfo de la impunidad. Unaждане içeride veya dışarıda işlenen uluslararası suçlara karşı yargı erkinin eylemsizliği ve kayıtsızlığı, adaletin ve dolayısıyla da bir ülkedeki ve dünyadaki demokratik hayatın inilgisi, cezasızlığın da cezasız cezasızlığın ve utancın zaferini oluşturur. Una democracia sin valores inmersa en la incertidumbre moral o en la contingencia política oportunista, tiende a convertirse en un totalitarismo visible o latente y olvida lo que Tocqueville advertía acerca del fundamento de la sociedad democrática que estriba en el estado moral de un pueblo. Diğerlerden yoksun, etik ve fırsatçı siyaset olası, olasılıklarına gömülü bir demokrasi, görünür ya da örtülü bir mutlak idariye dönüşmeye, ve Tocqueville'in uyardığı gibi, ...demokratik toplumun temelinin halkın etik durumuna, durumunda yattığını unutmaya eğilimlidir. Es por ello que para revalorizar la credibilidad moral del ser humano... ...precisamos una nueva conciencia universal... ...que cambie el interés económico por la ética en la gestión pública... ...la indiferencia por la responsabilidad... ...la intransigencia por la aceptación de la diferencia... ...y la diversidad que en todas... Bu sebeple insanın etik güvenilirliğine, güvenilirliğine tekrar değer katmak için insan haklarının korunmasında ortak bir ideoloji elde etmek için tüm güçleri birleştiren iktisadi çıkar yerine kamu idaresinin etiğini, kayıtsızlık yerine sorumluluğu, uzlaşmazlık yerine farklılığın kabulünü ve çeşitliliğini öne çıkaran yeni bir evrensel vicdanı ihtiyacımız var. Ya somos muchos y creceremos más, nos haremos una verdadera fuerza de choque contra la arbitrariedad y la intolerancia. Unas veces será en forma de justicia universal, otras repudiando la guerra, otras luchando contra una fracasada e incivil globalización que degrada la naturaleza y empobrece a los más débiles. Seice çokuz ve devam edeceğiz. Keyfiyete ve hoşgörüsüzlüğe karşı gerçek bir güç oluşturacağız. Bazen bir evrensel adalet şekli bazen bir savaşın planması, bazen doğal bozan ve en zayıf olanları fikirleştiren başarısız ve kültürsüz kü küreselleşmeye karşı mücadele edeceğiz. Quizás en un futuro próximo podamos acabar con los guantánamos del mundo. Quizás consigamos de una vez que Naciones Unidas asuma el liderazgo humanitario que le corresponde y exija el cumplimiento de las normas internacionales. Quizás Tengamos un vehículo educativo en los derechos humanos con un programa universal que prevenga cualquier violación masiva de los mismos. Tal vez en un futuro próximo podamos poner fin a las Guantánamos. Tal vez, en el futuro, podamos hacer cumplir la responsabilidad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas. Tal vez, en un futuro el la y el la Tal vez, en el la y el la Quizás la Unión Europea encuentre el sentido integrador y solidario que deben tener para todas las culturas y desaparezcan las expulsiones masivas por razón de raza o, o nacionalidad que avergüenzan a toda la humanidad y que en estos días se están viendo. Tal ki de Avrupa Birliği her kültür için sahip olması gereken entegre edici ve dayanışmacı anlamı bulur ve ırkçılık ve uykuk sebebiyle gerçekleşen ve tüm insanlığı utandıran Toplu ihraçlar ortadan kalkabilir. Quizas amigos entre todos podamos acabar con la impunidad e instaurar una verdadera justicia internacional porque esta no será la única solución contra aquella pero constituye una necesidad para arkadaşlar hep birlikte cezasızlığı ortadan kaldırabilir ve gerçek bir uluslararası adalet kurarız. Bu cezasızlık için yegane çözüm olmayacak ama ona karşı mücadele ederken gerekli olacak. Siguiendo las enseñanzas de Han Ding y teniendo presentes los recién reconocidos derechos y la violación de los mismos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo os digo, no podemos aceptar como inevitable que la lucha por los derechos humanos sea algo caduco. Es exactamente lo contrario. Ve, soy, ve e, kısa zaman önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de e, onun insan haklarının ihlalini e, onaylamasından sonra söyleyebiliriz. İnsan hakları için verilecek mücadelelerin artık eskimiş olduğunu engelleyemeyeceğini kabul edemeyiz. Durum bunun tam tersidir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está más vigente que nunca a sus 62 años de edad y sería el mejor programa político para cualquier gobierno. Luchar por ellos merece la pena porque del resultado de esa lucha dependerá nuestro futuro. Los derechos humanos, 62 años de hiç olmadığı kadar geçerli ve her hükümet için en iyi siyasi programı oluşturabilir. İnsan hakları için mücadele vermeye değer, çünkü geleceğimiz o mücadelenin sonucuna bağlı. A veces el esfuerzo de unos pocos logra cambiar el curso de los acontecimientos en el mundo. Franklin lo hizo y nosotros No podemos volver la cara hacia otro lado por respeto a su memoria y a la de tantos otros y por respeto a nosotros mismos como seres humanos bazen sayılı birkaç insanın çabası dünyadaki olayların gelişimini değiştirmeyi başarabilir franking bunu yaptı ve biz ona yüzümüzü ve biz buna karşı yüzümüzü çeviremeyiz rantin'in anısı anısı için onun gibi birçok insan için ve insan olarak kendimizi olan saygımız için Evet, Uluslararası Ranting Vakfı'nın oluşturduğu ranting ödülü vicdani rencilere Türkiye'den ve Baltazar Garzon'a verildi. İspanya'dan sorgu yargıcı Garzon'a bu konuşmasını dinledik. Arjantin ve Şii'deki Junta dönemlerinin sorumluları hakkında ısrarla soruşturma yürütmüş. Son olarak da kendi ülkesi İspanya'da Franco diktatörlüğünü soruşturma konusu etmiş. Hatta ciddi hı hı. de e, şeyler. E, bir de çok ciddi de aleyhinde de şeyler açılmıştı. Evet. Soruşturmalar bilmem neler. Halen kendisi Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görev yapan bir yargıç. Ve 130 bin kayıp olduğu halde bunların suç sayılmadığı bir ülkeden bahsediyoruz dedi. Çok ilginç ve yürekleri aslında bu burktuğu kadar da insana güç veren bir konuşma yaptı. Ve böylece bu Ranting ödülünün şeylerini de Seslerinden bazı parçaları da size dinletmeyi başardık. Son olarak bir şey eklemek istiyorum bitirmeden önce. Dink ailesinin avukatları da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararının Türkiye'deki davayı etkileyeceğini de açıkladılar. Dün bir basın toplantısı yapıldı Taksim Hill Oteli'nde. Avukatlarından Fethiye Çetin ve Arzu Becerik, onların yanı sıra da Bilgi Üniversitesi'nden Turgut Tarhanlı, Gene bilgiden e, Sibel İnceoğlu ve Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Robert, Robert Koptaş'ta katıldılar. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını bir fırsat olarak değerlendirdiklerini yani söylüyor Fethiye Çetin. Dink cinayetine giden taşların döşenmesine kimlerin ve nasıl yardımcı olunduğunun araştırılması gerekir diyor. Hrant bu kararı görmeyi çok istiyordu ve o karar geldi. Biz bu kararda gördük ki, gördük ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hrant'ı da bizim anlattıklarımızı da anlamış diyor. Robert Koptaş da şöyle demiş: Hrant bugün 56 yaşına girdi. Bu kararın bizim açımızdan manevi ve siyasi anlamları var. Manevi olarak Dink Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine öldürülmesinden 8 gün önce başvurmuştu kendi alnına çalınan bu karar ekeyi temizlemek istiyordu. Rantın Türk düşmanı, ırkçı olmadığı onayının Avrupa mahkemelerinden geldiği gibi, gönül isterdi ki Türk mahkemeleri de böyle bir karar versin diyor. Koptaş. Turgut Tarhanlı da, Profesör Tarhanlı da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin üç konuda ihlal kararı verdiğini belirtiyor. Bu çok ağır bir sonuç aslında. Bu ağırlığı hissetmemiz gerekir demiş. Profesör İnceoğlu da Türkiye'nin yaşama hakkını ihlalden mahkum edilmesinin çok ciddi bir sorun olduğunu eklemiş. Avukat Becerik'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilen tüm belgelerin iç hukukta yürütülen davanın dosyasında da yer aldığını buna karşın iki kararın birbirine taban tabana zıt olduğunu söylemiş. Aynı belgelerle bu sonuca varabildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu, biz bunu iç hukuktan da bekliyoruz diyor. Yani olayda sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri avukatlar mit jandarma polis ve devlet yetkilileri hakkında soruşturulmaların açılması için başvuruda bulunacaklarını açıklıyorlar bakalım nasıl gelişecek Açık açıkk Hasan Hasanar ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Ee, şimdi e, bu Türkiye'nin büyümesiyle ilgili de e, şeyler var gazetelerde ama. Evet. On, e, biraz bahş... böyle çeşitleme yapalım bugün. Çünkü çok haber var. Evet. E, şöyle düşündüm eğer sence de uygunsa bir dünya ile ilgili bir IMF'nin görüşü var. Oradan Türkiye'ye bir bakalım e, büyüme ve istihdamda ne oluyor diye. Sonra da bu dünyada bu <gülüyor> bankacılıkla ilgili yeni kurallar konusunda bir adım evet. atıldı ona bir bakalım Tamam. şimdi IMF'den Lipski'nin bir konuşmasında şöyle bir açıklama yapmış bu 15 Eylül tarihli diyor ki dünya ekonomisi büyümeye devam ediyor ama yavaşlıyor diyor Bizim beklediğimizden daha yavaş büyüyecek ikinci yarıda diyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemle ilgili bir ilginç değişiklik var. Anladığım kadarıyla IMF tahminlerinde de revize edecek ikinci dönem büyüme tahminlerini. Bu önemli bir bilgi. Çünkü hani ne olsa dünyada olup bitenler bizi de biraz etkilediği için nasıl bir konjonktürde olduğumuzu anlamamıza yardım eder. Ee, ...bu büyümenin yavaşlamasında... ...işte Avrupa'nın... ...toparlanaması filan gibi faktörler... E, ...herhalde önemli... ...bir de Çin diye galiba önemli... ...Çin de yavaşlama durumunda... ...yani eski beklenen hızla... ...büyümeyecek gibi... ...bu dünyanın... A, ...görünümü önümüzdeki dönemle ilgili... ...bunu bir yerde aklımızda tutmamız lazım... Yani ...fakat tekrar altını çizeyim... ...dünya büyümüyor değil... ...dünya ekonomisi... ...dünya ekonomisi büyüyor... Ama e, umulduğu hızla büyümüyor. Şimdi Türkiye'de de e, iki rakam yayınlandı. Önemli rakam çok önemli. Birisi ikinci çeyrek büyümesi. Bu bir sene önceye oranla yüzde 10.3 şeklinde e, çıktı. Bu yüksek bir büyüme. <gülüyor> yani iyi bir şey. Olması güzel bir şey. E, akla şu geliyor. Acaba bir dönem önceye oranla Türkiye ekonomisi büyüdü mü diye... E, TÜİK'in tahmini %3-10'da 7 büyüdü şeklinde. Bir önceki döneme göre büyümesi. Evet bir öyle. önceki döneme yani e, yılın ilk çeyreğine oranla ikinci çeyrekte %3-10'da büyümüş. Demek ki biraz daha fazla e, mal üretmişiz. E, Beta'nın farklı bir tahmini var. E, o yöntem farkı var yani hesaplamada. O 2 onda 8 büyüyor. Fakat hangisini alırsak alalım... E, yani ilk çeyreğe oranla ikinci çeyrekte durum daha iyiye gitmiş. Bu bence çok olumlu bir e, hareket. Yani bunda e, bunu bir not etmek lazım. Evet, TÜİK'in, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun ne kadardı? 3.10'daydı. 3.10'daydı. Evet. Öteki 2.10'daydı. Yani bu, bunun yönteminden kaynaklanan bir şey ne olduğunu evet. Betam gayet güzel açıklıyor. Hangisi iyidir, hangisi kültür meselesi değil. Fakat ikisinin de bir çeyrek önceye oranla... Yani oldukça e, sağlam bir büyüme vermiş olması e, rahatlatıyor ben o anla, açıdan söyledim Yani tamam. hangisini olursa kalalım şimdi e, böyle söylenince hep ama diye devam edilir benim de canım sıkır sanki bir iyi haber olunca mutlaka kötü bir şey bulmak <gülüyor> lazımmış içinde gibi o anlamda değil ama e, bir faktöre dikkat çekmek istiyorum bu büyümenin kaynağı e, e, talep tarafında büyük ölçüde tüketimden geliyor Özel tüketimden geliyor. Kamu harcamaları dağıtmış. Ee, hareketlenmeyen e, özel yatırım. Özel yatırımda henüz hareketlenme yok. Bu e, ekonominin önümüzdeki dönemdeki büyüme performansı açısından önemli. E, peki paniğe kapılacak bir şey var mı? Galiba yok. Çünkü e, yatırım e, çok ürkek bir değişkendir. Yani bir terslik olunca hemen kaybolur. Fakat e, tekrarlanması kaldı canlanması zaman alır. Onun için e, belki bu ikinci çeyrek e, canlanması için erkendi. Yani ikinci yarıda bakalım böyle bir yatırımlarda bir hareket e, oluyor mu olmuyor mu ya o önemli çünkü olmazsa o zaman 2011 ve sonrası için büyümenin çok da iyi gitmeyebileceği söylenir. Bir e, rakamda işsizlik evet onu da söyledi. Bu işsizlik rakamlarında yüzde on geriledi. Haziran verileri. Şimdi birkaç şey var burada. Değil, yani daha yüksekti biliyorsun çok yüksek rakamlara çıktı. Yüzde kaçtan inmiş oluyor aşağıya? %10, toplamda yüzde altlara kadar çıktı. Evet, Oradan on buçağa gerilemiş oldu. 10 buçuk yüksek onu söyleyeyim. O başka mesele fakat düşmesi de önemli bir şey. Yalnız e, e, Seyfettin Gürsel bugünkü yazısında da dikkati çekiyor. Biliyorsunuz bu konuda uzmandır, çalışmaları var. E, diyor ki bir gariplik var çünkü istihdam artışı 160 bin kişi Mayıs'tan Haziran'a. Ama bu, bu bunun sadece 18 bini tarım dışında olmuş. Tarımda çok büyük bir artış gözüküyor yani böyle 141 civarında. Peki niye yani Haziran ayında 140 bin tarımda artış olsun? Bu pek anlamak mümkün değil. Tarımdaki istihdamı da doğru düz ölçemediğimizi bir hatırlatayım. O yüzden bu, yani bu rakamlar yanlıştır anlamına söylemiyorum ama bu ne olup bittiğini iyi anlamak lazım. Yani tarımda istihdam artışı dururken niye bu kadar çok oluyor? Bu 18 bin rakamı da önemli. Çünkü bu daha belki ayların ortalamasının yarısından az. Dolayısıyla Mayıs'tan Haziran'a e, Türkiye ekonomisi tarım dışındaki esas önem verdiğimiz diyelim e, istihdam alanı. Orada istihdam yaratamazken tarımda garip bir şekilde bir istihdam yaratmış gözüküyor. Bu bir düşülmesi gereken bir unsur. E, tekrar söylüyorum. Bu bir ölçme sorunu olabilir vesaire olabilir. Yani bir e, yani bir metodolojik mesele olabilir veya bizim gözleyemediğimiz, ya yani bilemediğimiz bir şey var. Bundan dolayı tarımda istihdam arttı. Şimdi dünya ekonomisinin hali böyle. Şimdi bu arada önemli bir olay oldu. O da geçtiğimiz pazar günü 12 Eylül'de bazı da bu işte dünyada finans sisteminde önemli rol oynayan ülkelerin temsilcileri bir araya gelip bundan sonra bankacılık sisteminin içinde çalışacağı kuralları e, üzerinde görüşlerini nihai hale getirdiler. Şimdi bu e, önemli bir nokta çünkü e, bu kurallar tabii ki hiçbir ülkeye emir verecek bir kuruluş değil bu yani e, fakat çok etkili, şöyle etkili, çok itibarlı bir e, şey makam. Çünkü politik değil, yani teknik olarak karalıyor ve orada bir kurallar üzerinde anlaşma olunca, ondan sonra siz yok benim ülkemin kuralı şöyleydi, böyleydi deseniz de kolay kolay e, kimseye anlatamazsınız, kimsesiz dinlemez o kurallara uymuyorsanız demek ki yanlış bir şeyler yapıyorsunuz denir. Evet, yani bağlayıcı olmakla birlikte moral alımın çok yüksek, yüksek olduğunu çok söyleyebiliriz, yüksek. değil mi? Evet. E, onun için ciddi almak gerekiyor. Şimdi ciddi alınca iki şey var, bir değişiklikler var. Ee, bir de bunlar yeterli mi sorusu var. Ben ikiye ayırıp e, olaya bakayım. Şimdi bu kuralları niye getiriyoruz? Bir kere kriz olmasının engellenmesi demesek bile e, o olasılığı düşürmek, yani bir daha kriz mümkünse olmasın ya da işte az olsun filan diye. Şimdi bu açıdan bu kurallara baktığımız zaman pazar günü yapılan açıklamalardan da pek fazla bir şey yok. Çünkü bunun özü şuna geliyor: kriz olmaması için mali sistemin aşırı risk almaması lazım. E, ama e, riskin tanımı ve ölçümü konusunda bazı üçte, bazı iki oranla, bu daha belki düzenlemeleri oranla çok önemli bir değişiklik şimdilik ortalıkta görünmüyor. Değişiklik yok demiyorum ama çok önemli bir şey görünmüyor. Dolayısıyla işte eskiden nasıl risk alınıyorsa ona benzer risk alınıyor, havası çıkıyor. Ama hemen bir noktayı eklemek gerekir. Avrupa Birliği hemen ertesi gün falan e, bazı düzenlemeler gündeme getirdi. Mesela TÜREV araçlarda açığa satış konusunda e, çok sert kısıtlamalar getirdi. Böyle gereksiz riskler, gereksiz diyeyim de aşırı risk almayı engelleyecek şekilde. E, anlaşılıyor ki e, bu Buzz'daki bu nokta, Diğer ülkelerin düzenlemeleriyle ya da Avrupa Birliği gibi yerlerin düzenlemeleriyle bir miktar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük bir da bu önümüzdeki dönemde şu anda alınan kurallara eklenecek ama şu noktada yok. Dolayısıyla bu nokta tartışmaya açık diyelim. Temel bazı değişiklikler yapılmadı ama ileride yapılabilir. Esas nerede yapıldı? E, şimdi bir kriz olduğu anda bankaları nasıl ayakta dururlar? Soru bu. Sermayeleri çok sağ, güçlüyse ayakta dururlar. Şimdi krizlerde çıkan genel gözlem bu. E, o zaman sermaye konusundaki daha belki düzenleme galiba pek yeterli değilmiş ki e, gitti birçok banka. Onu e, getirelim. Tabii burada iki olayı da etmek lazım. Bir tanesi daha belki düzenlemeye bile uymadığı için giden bankalar olabilir. Bir de uymasına rağmen giden olabilir. Dolayısıyla bir kaygı vardı. Yani bu sermaye yetmiyor galiba diye. Şimdi burada enteresan bir çalışma yapılmış. Düzenleme yapılmış diyeyim. Şimdi en önemli sermaye bu açıdan bankaya yaşam kazandıran o birinci basamak sermaye, Tier 1 Capital dedikleri o şey. E, bu e, Basel 2'de e, risk ağırlıklı varlıkların %4'ü kadar olması yetiyordu. E, yani o risk ağırlıklı şu demek, e, işte, işte bir devlet tahvili çok riskli değildir. Ona düşük ağırlık verirsiniz. İşte A'a şirketini bilmiyorsunuzdur nasıl bir şirket olduğunu ona yüksek ağırlık verirsiniz öyle hesap yapmak gerekiyor bu şekilde yapılan hesapta yüzde4 olan bu sermaye oranını yüzde6'ya çıkarıyor fakat daha önemli bir şey var bu sermayenin de en önemli kısmı işte ortakların koyduğu nakit para işte o çekirdek sermaye dediğimiz şey o yüzde 2 ydi. Onun yüzde dört buçuğa Yani önemli o... bir sermayede önemli bir oynama yaratıyor. İki katından fazlasını evet, iki katından çıkarıyor. Çekirdek sermayeden. Yani. Fakat daha ilginç bir şey var. Ee, daha evvel olmayan bir düzenleme getiriyor. Bu da sermaye koruma tamponu dediği şey. Ee, yani bu da şu demek e, sermaye tehdit altında olduğunda e, buna bazıl 3'te ee, risk ağırlıklı varlıkların yüzde iki buçuğu kadar ek sermaye eklenmesi söz konusu. Bu daha evvel yoktur. Dolayısıyla bu altının üzerine bir iki buçuk geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Konjonktür hareketleri e, bu sermaye yeterliği oranını garip bir şekilde etkiliyor. Konjonktür iyi olduğu zaman firmaların riski düşüyor. Firmaların riski düşünce şeyin bankaların sermayesi çok oluyor. Daha çok kredi veriyorlar. Yani konjonktür iyileştikçe bankalar daha çok kredi veriyor. E bu da bazen ekonomileri raydan çıkarıyor. Buna mukabil iş kötüye gittiği zaman daha da kötüye götürüyor. Çünkü bankalar konjonktür kötüye giderken müşterilerin riski artıyor. Müşterilerin riski artınca Bankanın sermayesi yeterli olmadığından kredileri kısıyor. Krediler kıstıkça ekonomi daha da bozuluyor. Bunu dengeleyebilmek için öz kaynakların yüzde iki buçuğuna kadar konjonktür hareketlerine karşı kullanılabilecek bir sermaye tamponu getiriliyor. Yani e, işler iyi giderken bir miktar sermaye fazlası yaratıyor, kötü giderken onu kullanıyor. Dolayısıyla konjonktür hareketlerini yumuşatıyor nasıl e, umuluyor. Bu getiriliyor. Bir de sistemik olarak önemli banka diye bir tanım getiriliyor. Bunlar büyük bankalar diye düşünelim kabaca. Ee, bunlar için ek sermaye konulması söylüyor. Çünkü bunlar sistemi etkileyecek büyüklükte oldukları için burada bir şey ters giderse her şeyi bozabilir diye düşünüyor. Bu da evvel yoktu. Bu, bu Fakat bu kavram olarak getiriliyor. Bunun detayları üzerindeki çalışma devam ediyor. Şimdi... Ee, Tabii bu düzenlemeye dikkatli bakmak gerekiyor. Bir kere zannedil, ilk bakışta ben böyle söyleyince işte karar aldılar, sermaye artacak gibi gözüküyor. Öyle değil, 2019'a kadar süre veriyor bankalara. Bu böyle aşama aşama arada yükselerek bu hedeflere doğru gelecek. Dolayısıyla çok uzun bir süreye, yani uzun diyorum çünkü 2010'dayız değil mi? Evet. 30 yıl filan bir süre var. Epeyce uzun bir süre. Süreye bunu yayıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii süre vermek lazım. Hani diyelim ki bankalar sermaye bulabildi. Bulabildi demek başkaları bulamıyor demek. Çok kısa zamanda yaparsanız sistemde bir şok yaratır. Fakat 2019'a bakınca da insanın aklına şu geliyor. Ya arada bir kriz bile daha olabilir. Biz bazı dörde ihtiyacımız olabilir. Yani o da biraz fazla uzun. Orada bir soru var. Evet yani bir de son zamanlarda bizim de burada açık gazetede azıcık değinme fırsatı bulduğumuz şeyler var yani yeni bir gıda krizinin ya da ekonomik krizin her an patlayabileceğine ilişkin bazı karanlık kötümser diyebileceğimiz kehanetler de var yok değildi yani. Tabi şöyle bir evet yani bu, bu nokta ciddi çünkü dünya aslında o e, 2007'de başlayan krizden kurtulmuş değil. Evet, bunu bu tip krizlerde de işte ne zaman nerede neyi vuracağı belli olmuyor. Fakat şöyle de bir hava var. Ona e, e, dikkati çekmek istiyorum. Zaten bu dönemde dünya bankacılık sistemi e, devletlerin e, himayesi altına girdi. Yani artık bankanın güvenliği değil devletin güvenliği soruluyor. Çünkü herkes biliyor ki bu bankalar sonuçta devlet her yerde devletin kontrolü altına girmiş olduğu şöyle ya da böyle. Ve e, herhangi bir şey ters giderse devlet müdahalesi olacak. Dolayısıyla problem nereye döndü? Devletler bu işi becerebilecek mi? Yani kamu açıkları, kamunun borç stokuna döndü. O da ayrı bir problem olarak e, devam ediyor. E, şimdi yalnız e, bizim biraz uyanık olmamız lazım. E, ne açıdan? Hı. Şimdi Türkiye sermaye açığı veren bir ülke. Habere cari açık veriyoruz. Dışarıdan kaynak temin ediyoruz. Yani büyümemizi sağlayan temel unsur burada. Ama önümüzdeki dönemde anlaşılıyor ki e, bankaların kaynağa ihtiyacı var. Mesela evde bir şey var. E, Avrupa, e, şey Avrupa diyorum Alman e, Bankalar Birliği'nin öyle bir açıklaması var. Alman bankalarının 105 milyar avroluk sermaye arayacakları yani ihtiyaçları olabileceği diye. hesap tabi. Kaba bir hesap ama e, ya, detaylı bir hesap yapmışlardır ama kaba bir rakam. 105 milyar avro çok büyük bir rakam. E, bunu hemen bu yıl bulacaklar bulmaları gerekiyor anlamına söylemiyorum ama bu sermaye talebinin merkezde yani gelişmiş ülkeler diye tarif ettiğimiz Avrupa ve Amerika'da dağıtacağını gösteriyor. Bu bizim Dışarıdan kaynak temin etmemizi olanaksız hale getirmese bile daha pahalı ve daha kısıt hale getirebilir. Onun için onu hesaba katarak bizim eksat politikamızı ya da davranışlarımızı ayarlamamız lazım. Yani ucuz çözümlerden de kurtulmak lazım. Yani Biz oradan sermaye almayız ne yapalım yüzde iki büyürüz e ama o pek anlamlı bir çözüm değil. Bu açıdan biraz önemli bir nokta gibi görünüyor. Ee, önümüzdeki dönemde belki şirketlerimiz daha zor kaynak bulabilir ama benim bu söylediğimden ifade etmek istediğim esas bankalarımız da daha zor kaynak e, bulabilir. Belki bizim e, bankalarımızın özellikle e, bu çekirdek sermayesini arttırmamız lazım. Şu anda bankalarımızın görünüşte e, görünen bir böyle ciddi sermaye problemi yok. Yani dolayısıyla Türk bankacılık sistemi tehdit eden bir şey yok. Benim e, söylemek istediğim de bu değil yani bankacılık krizi Türkiye'de olur demek istemiyorum. E, bankalar tedbirli davranacaktır yani kendi, bu dersi herkes öğrendi diye düşünüyorum. Tedbirli davranmaların anlamı bankaların özel sektörü açacakları şirketler kesimini açacakları kredilerin e, yeterince artmamasıdır. Yani bu bizim büyüme performansımızı kısıtlayabilir. Çünkü özel sektöründe dışarıdan kaynak temin etmesi biraz daha zor olacağı bir döneme geliyoruz e, diye düşünüyorum. E, şu anda e, dolayısıyla önemli bir e, e, şeyle, e, durumla karşı karşıyayız. E, beklenen e, bir karardı yani bu Sürpriz bir toplantı falan değildi aylardır. Bekleniyordu. Kasım ayında da G20'ye götürülecek bu. Dolayısıyla burada bir sürpriz yok. Bir iki nokta var. Bunlardan bir tanesi bu kararlar epeyce yumuşamış çıktı. Yani başlangıçta yani daha, yüksek ha, daha yüksek sermaye oranları, evet. daha katı ve çabuk düzenlemeler bekleniyordu. Onlar yumuşatıldı. Bunu bankaların kulis yapmasına e, bağlıyor büyük ölçüde herkes. Fakat bu kulisi de dikkatli değerlendirmek lazım. Haklı da olabilirler. Yani dedenlere bir bankaya dersiniz ki sen git işte 6 ay içerisinde sermayeni bu şimdi oldanın 3 katına çıkar. Yapamayabilir. Yapmayınca da krediyi keser. Dolayısıyla burada iki tara iki şey var. Bir tanesi sistemin güvenliğini sağlamak, bir tanesi de ekonominin büyümesini durmasını engellemek mesela Fransa Maliye Bakanı buna işaret etti yani bazı düzenlemeleri yumuşat yapmak zorundayız çünkü sonuçta büyümeyi durdurmamamız lazım ama riski de e, tabii ki kontrol etmemiz lazım diye e, böyle bir döneme e, giriyoruz şu anda tabii yoğun tartışılıyor önümüzdeki günlerde daha teknik tartışmalar e, çıkacak gibi gözüküyor BIS'in bu Bank of International Settlements işte bu uluslararası e, merkez bankalarının kurduğu bir e, kuruluş bir, bir e, bankalar birliği gibi bir şey. Merkez bankaları birliği gibi bir şey. Oranın e, a, araştırmaları var. Onların araştırmaları bu yeni kuralların büyüme üzerindeki etkisinin e, çok az olacağı yönünde. E, bu önemli çünkü Bankalar kendileri bazı araştırmalar yapıp çok acıklı sonuçlar ilan etmişlerdi. Şimdi unuttum ama yani şeyin BIS'in yaptığı çalışmadaki etki bankaların özel çalışmalarında bulduklarının altıda biri veya sekizde biri gibi çıktı. Yani biraz <gülüyor> bankaları abartmışlar bunu gözüküyor. Önümüzdeki dönem böyle bir dönem yani. Evet belirsiz yani çok net olduğu söylenemez ama... Böyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hasan Erseli Ekonomi Notları. Açık gazde. Share grubundan dinlediğimiz şarkı The Day That, That Curly Billy Shot Down Crazy Sam adını taşıyordu. Yani kıvırcık birinin kaçık Sam'i vurduğu gün. 1973'ten gelen bir parçası da, Hollies grubunun Bernie Calvert'ın doğum günü münasebetiyle çaldık. Britanyalı gruplardan rock rock'n'rollu yeniden Amerika'ya ve dünyaya geri getiren önemli gruplardan biri... The Hollies Çok ünlü pek çok şarkıları var Bu da çok bilinen o, Yani bilinen şarkılarından biri değil herhalde Ama çok güzel Onu dinlettik Bernie Calvert'sın Doğum günü münasebetiyle Kendisi 1942'de bugün doğmuştu Lenkışırlı Evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Gazete Programı devam ediyor Saat 9.40 Ve şimdi bir de bu ÖSYM'ye böcek baskını diye bir haber var. önemli aslında. Uzun süreden beri devam etmekte olan büyük bir skandal var. Kamu personel seçme sınavındaki kopya iddialarıyla ilgili. Yani görünen kanıt ne kadar var bilinmiyor ama. son Ortada ama bir Bakın, kopya olduğu. Aşikar. Evet. evet yani kopya değilse de neyse soruların satılması mı kopya mı örgütlü mü örgütsüz mü bunların hepsi ortada ama bir şey oldu kesin. Evet daha önceki yıllara hatta geçen yıla yapılan karşılaştırmalara göre e, alınan oyların şeylerin puanların e, çok büyük bir e, şüphe yarattığı bir durum. Zaten savcı da Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Savcısı Işha'dan sakınan da öyle demiş. Yani çok kuvvetli e, şüphelerimiz var şey yapıyoruz demiş durumu. Yani geniş çaplı olduğu için bir takvim veremeyiz demişler polis savcı ve polis fakat çok kanıt arıyoruz çok şüphe var demiş. Şimdi ilginç bir şey hürriyette de var bu arama 4 saat sürdü diyor ÖSYM'ye yani öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine yapılan bir baskın daha var ve profesör doktor Ünal Yarım anla görüşmüşler. Dört buçuk saat süren bir, dört saat süren bir böcek aranmış. Yani işte son bir defa sözlü olarak hı hı. okunuyormuş sorular. Oradan mı çalındı acaba diye bakılıyorlar. Ayrıca da savcı sakınan YÖK'e de gitmiş. Denetleme kurulu başkanı Mustafa Solak'la görüşmüş. Dört saat süren aramalarda dinlemeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı diyor Arda Akın'ın haberinde. Gel gelelim iç sayfalara geçtiğimiz zaman haberin bir başka ayrıntısı daha olduğunu görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Olayın bir başka uzantısı da var. Aslında bu Vatan gazetesinde haber oldu öncelikle. Ve o uzantıydı haber olan ama Hürriyet başka türlü bir editoryal mantık yürütmeyi tercih etmiş galiba. Tam 50 polis saatlerce aradı. ÖSYM'de böcek bulunamadı diyor ama asıl önemli olan böcek mi aranıyor? Bilinmiyor çünkü sorular kitapçık halinde gönderilmiş diye de bir haber var. Hı. Ama asıl önemlisi savcı sakınan bu KPSS denilen kamu personeli seçme skandalının adı karışan ÖSYM görevlilerinin isimlerinin kafes eylem planında yani Ergenekon davası kapsamındaki Örgütlenmesi kapsamındaki kafes eylem planında geçtiği yönünde bilgileri de araştırıyor diye küçük bir haber sonuna doğru haberin sonuna doğru koymuş ki aslında gayet önemli olduğu da söylenebilir Aha. herhalde bunun. Dershane sahibiymiş ÖSYM sınav komisyonu üyesi Gönül Tütüncü şimdi bir böyle onun dershane sahibi olması var. Ee, yine ÖSYM'de bilgi işlem müdürü olan eşi Mustafa Tütüncü bir de 3 çalışanının dinleme kayıtlarının kafes iddianamesinde yer aldığı belirlenmiş bunun üzerine savcı da söz konusu cd'leri kompakt diskleri başsavcılıktan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talep etmiş ve e, bu kişilerin varlığının da mal varlıklarının servetlerinin arttığı da tespit edilmiş Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından soruşturma yapılınca. Yani toplam 3200 lira maaş alan çiftin iki lüks daire bir villa ve bir cibi olduğu saptanmış. Şimdi, yani nedir aslında çok fazla söyleyebilecek bir şey yok ama e, daha da karışık olduğunu söylemek herhalde kolay. Bundan evet. ötesi zor olsa da. Evet ama hürriyetin de şimdi verdiği e, ya bu yarılma böyle garip şeylere yol açtı. Yani... ÖSYM'ye böcek baskını diye mi verilir bu yani? E, verilebilir işte. Haberin bir bu, bir bu boyutu var. Bir de işte niye basıldı falan filan <gülüyor> vesaire boyutu var ama. Evet, nitekim başka bir gazeteye bakıyoruz. Star'a mesela ÖSYM kafes operasyonu diye Ergenekon'un sızma planı ortaya çıktı diye veriyor. Yani hürriyetle Star farklı yönlerden İşte yarılma dediğimiz galiba tam böyle bir şey böyle. herhalde evet. Yani çünkü bir de kafes eylem planı sanı en önemli sanıklarından biri Levent Bektaşı'n ÖSYM sızma belgesi ÖSYM'ye sızma diye bir belgesinde çıkmış. Kuruma onun üzerine ikinci operasyon yapılmış soru bilgisayarlarının internete bağlandığı ortaya çıktı diyor. Yani oldukça büyük boyutlu iddialar var. En azından ve bilgisayarlarda, yani bu belgelerde Bektaş'ın belgelerinde adı geçen dört kişinin yanındaki sonuçlara ne kadar müdahale edebiliyoruz sorusu varmış. Böyle bir soru. Bu not üzerine harekete geçen savcılık bu dört isimle kurum yöneticilerinin bilgisayarlarında inceleme yapmış, kafes bağlantılı dosyalar araştırılıyormuş. Soruların hazırlandığı bilgisayarların bile yasak olduğu halde internete bağlandığını ve dışarıdan müdahaleye açık halde bırakıldığı da ortaya çıktı diyor haberde artık. Hangisini tercih ederseniz. Vatan Gazetesi de takip ediyor mu bu meseleyi bilmiyorum. İlk Vatan Gazetesi'nde yani dün çıktı ama bugün var mı yok mu göremedim bende. de. Yani en azından birinci sayfada galiba yok. Evet. Ne yapalım? Bayat böyle bir şey işte. Eee... Aslında hani bütün bu yarılma dediğimiz şeyin gerçekten ciddi, e, tehlikeli olduğunda bir miktar görmek gerekiyor galiba. Çünkü hani e, körlüğü de yanında getiren bir şey bu yarılma. Hani görememek ve ne olup bittiğini değil aslında savunma hattını düşünmek üzerinden giden hali de yanında getirebiliyor. Çok rahatlıkla kapılınabilecek en tehlikeli hali herhalde bu. Mesela önümüzde iki adet olay var. Bunlar büyük ihtimalle bakın işte e, bilmem kimlerle anlaşma ve... Eyvahlar olsun memleket elden gidiyor. E, nidalarıyla karşılanacaklar diye tahmin etmek mümkün pek çok grup tarafından. E, biri Akdamar Kilisesi, Akdamar da deniyor. Niyeden dini bilmesek Başbakan, de. Baş bak ben Akdamar demiş mesela. E, yok zaten hani benim görebildiğim kadarıyla Türkçe yazılan çoğu şeyde haberde Akdamar diye geçiyor. Neyse haber bu değil. E, zaten Ani e, harabelerine de anı anı öğren yeri diye yazan bir zihniyetle de devam ediyoruz. Yola yani, geçecek inşallah. Herhalde güneş kült teorisiyle ilgili diye düşünüyorum. Yani köklerine doğru gittiğimiz zaman Türkçe olduğunu kanıtlayabilmek mümkün biliyorsunuz her şeyin. Ee, Akdamar'da ya da Ahtamar'da ah artık Damar. nasıl istiyorsanız. Ahtamara işte kız evet. kulesi hikayesi, aşk hikayesi. Eee Haç olmadığı için pat, aslında ayine katılmakla ilgili ciddi sıkıntı vardı. Haç takılmıyordu. Yani tamam ayin yapabilirsiniz ama haç biraz fazla falan gibi garip bir hal vardı ortada. Ee, şimdi ise İstanbul Ermeni Patrikanesi'nin yaptırdığı 2 metrelik 110 kiloluk haç Van Validine gönderilmiş. Ayin öncesinde haç yerine takılacak. Olması gereken yerde duruyor olacak. Özetle. Çünkü bu bir kilise haçı olması genellikle normal sayılabiliyor Hristiyan'ın içinde. Evet kiliselerde haç olur benim de bildiğim kadarıyla. Yani zorunlu mudur bilmiyorum ama hani olduğunu biliyorum. Burada da olmasında bir gariplik yok herhalde ama bir gariplik bulunabileceğini de tahmin edebiliyorum tam da bu yarılma üzerinden. Şu anda geççi olarak kilisenin giriş kapısına yerleştirilmiş ve bu sebeple ayine katılımla ilgili sıkıntı ortadan kalkmış. Bu iyi haber diyebileceğimiz haber. Diğer Eyvahlar olsun görüyorsunuz dört koldan falan hikayesini dinleyeceğimiz şey ise Ayasofya. Ee, Ayasofya'da da e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanlı bir grup e, ayin yapmak üzere Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Gerçi Fener Rum Patrikhanesi e, böyle bir şey olmamasını istediğini açıkladı. E, ancak grup yok biz geleceğiz e, ve Ayasofya'da ayin yapmak istiyoruz diyor. Şimdi ne olacak belli değil. İpsala'dan girecekler çünkü. Girmelerine izin verilecek mi? E, verilirse Ayasofya'ya girmelerine izin verilecek mi? Verilirse falan filan diye devam eden hikaye. Bu... Ve tabii Türk'ün ne Ne nerenin vatandaşı? Amerika vatandaşı, Birleşik Devletleri. Evet. Ne istiyorlar bu arkadaşlarımız? Ayasofya'da ayin yapmak istiyorlar. Hmm. Yani mevzu biraz karışık tabii. Yani bir yandan şunu söylemek mümkün herhalde. E yapsınlar dünyanın sonunda değil da değil, başı da değil. Ee, daha önce de bildiğimiz kadarıyla zaten Risiyan ayinleri Ayasofya'da yapıldı kilise olarak kurulduğuna göre ee, ardından cami olarak kullanıldığını da biliyoruz ee, ve bu konuda da aslında Türkiye'de e, bazı kamuoyularının fena halde ya niye namaz kılmıyoruz burada diye devam eden bir hikayesi olduğunu da biliyoruz orta yolunda devlet tarafından uydurulan müze olduğunu da biliyoruz ne kilise ne cami müze diye bir şey ee, devlet açısından herhalde zorlu cami arasında namaz <gülüyor> müze <gülüyor> bilemem artık o kadarını ama böyle bir şey ee, en nihayetinde izin verilir mi verilmez mi nasıl olacak bu iş orasını söyleyebilmek kolay değil Bilet almadan içeri girecekmiş 200 kişilik grup ve e, niyetleri buymuş çünkü müze değil e, kiliseye geldiklerini söylüyorlar eğer izin verilmezse dışarıda ayin yapmak gibi niyetleri varmış. Bu arada ilginç olabilir aslında. Yani tabii bir de milliyetçiler olduğu için memleketimizde bunun gayet gayet hani kaşınası eğlenceli görüyorsunuz bakın diye karşılıklı milyar suçlama atılabilecek bir işe dönüşmesi ihtimali de var. Yani buyurun yeni taşlar geldi bunlarla da oynayabiliriz durumu. Evet bu da dünyanın durumuna ilişkin hoş bir şey tabii daha 11 Eylül dikiz külelerin bulunduğu yerde külliye izni tartışmaları da bir yandan devam ediyor Hı -hı. herhalde. Eğlenceli olacak. Fransa'nın şeyleri kovması hikayesi de var. Çingeneleri gayet normal sayılıyor galiba. Benim anladığım o genel anlamıyla. Çok e işte sıkıntılı Av bir konu değilmiş gibi. Avrupa Birliği Eleştirince Fransız hükümeti de Avrupa Birliği'ne öfke püskürmeye başlamış ama. Ki eleştiri de yani aslında sadece cık cık cık cık falan gibi bir şeydir. Hiçbir yaptırma olmayan, hiçbir yaptırma e, doğru şey gelebilecek demiş, bir yolu yoktu. E, yani Avrupa İşleri'nden sorumlu bakan Pierre Lelouch, Avrupa Birliği'nden Vivian Redding'in şu, şu lafına kızmış Fransız politikasıyla Nazi işgali altındaki Avrupa arasında koşutluklar çizmesi bir gaftır demiş. Niye gaftır ki? Yani çingenelerle ilgili, romanlarla ilgili e, Nazi Almanya'sında üç aşağı beş yukarı nasıl politika güdüldüğünü biliyoruz. Toplumdan dışlayıcı, edici ve ardından da e, sınır dışı yoktu o zaman. O zamanın modası toplamaktı. Toplayıcı. Evet. E, Burada ise zaten yani Sarkozy şunu da söylemiş. Konuşuyorlar öyle ama kendisi Lüksemburglu çok istiyorsa romanları Lüksemburg'a götürsün falan gibi sözler de söyledi. Şahane, şahane ee, bir açıklama yani ırkçılık diye buna diyoruz yani iyi bir ırkçılık örneği değil mi? Yani evet. hiç fena değil. Üstüne üstlük anlamamakta ısrar edip şeye de dönüyoruz. Bu standarttır ya savunduğun anda Roman aşı, Yahudi aşı, Ermeni aşı, Bimlemle aşı. Evet. Olursun. Tabii ya da kendinden nefret eden Yahudi. Evet o <gülüyor> Yahudilerin kendi iç tartışmasındaki başka ilginç otantik durum ama hani bütününde bir halk, bir grup, bir etniste uğradığı ihlallere karşı savunmak istediğin zaman aşık vesaire olursun. az götür falan gibi de böyle garip laflar gelir ardından. Evet binlerce Çingene'yi sınır dışı eden Fransa'ya karşı işte adaletten sorumlu üyesi Avrupa Komisyonu'nun ne yani Avrupa bir devlet olarak düşünecek olursak Adalet Bakanı. Gibi görülebilir Aha. Vivian Redding Luxemburgluymuş kendisi evet, Bu utanç verici demiş Ve Fransa'nın Fransa ne diyor Güvenliğim sarsılıyor suç artıyor Filan diyor ama bütün bu ifadeler Fransa'nın verdiği Güvencelerle çelişiyor demiş Yani bu duruma Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bir daha asla tanık olmayacağımızı Ummuştum demiş BBC Türkçe'den Okuduğumuz bir haberde ama Fransa hükümetinde tamamen halka yaranmak amacıyla ve siyasi nitelikli bir siyaset güttüğünü söylemiş. Bu da ne biçim cümle? Siyasi nitelikli siyaset neyse olur o kadar. <gülüyor> Siyasetçiler çok konuşuyor arada saçmalamalarını. Hoş karşılaşıyoruz <gülüyor> ya da BBC'nin <gülüyor> çevirisi. <gülüyor> o da çok haber bir yapıyor. Problem olabilir. <gülüyor> ee, yani Çin konusunda Vichy Fransası gibi yani Nazi'larla işbirliği yapan rejimin Vichy rejiminin. Fransa'daki Vichy Fransası gibi hareket ettiğini söylemesine izin veremem demiş Lülüş. Ben bir Fransa'nın bir bakanı ve bir Fransız vatandaşı olarak sonra da kalkıp bir de La Marseille'ye söylemiş mi bilmiyorum. Milli Marşı herkes daha hazır ola kalktı ama yani çok bir <gülüyor> cebek olan harçlık ve Avrupa Birliği içinde gelinen ülkeye dönmek üzere verilen bir uçak bileti Ölüm trenleriyle gaz odalarıyla aynı şey değildir demiş. Ya artık yeter. Sabrım tükeniyor demiş. Sarkozy'de <gülüyor> Lüksan muhabbeti yapmış. Enteresan bir konum aldı değil mi? Çok enteresan değil aslında. <gülüyor> Orijinal değil yani. Orijinal değil evet. Fransa'da ya da yaptırım uygulanması söz konusu. Öte yandan Türkiye'de de tabii bu çok önemli bir haber daha var. Onu da çıkmadan söylemeden geçmeyelim. İnegöl'de referandumdan önce Bursa'nın İnegöl'ünde etnik çatışmaya dönüştürülmek istenen olaylar vardı. Çok tehlikeli bir evet. provokasyon yaşanıyor. Hatta ne olmuştu hatırlatmak gerekirse? Ee, ciddi anlamda e, polis otolarına, devlet binalarına falan filan saldıran... Ülkücü olduğu iddia edilen e, gruplar vardı. Şimdi ise galiba iddiadan çok e, ortada kanıtlar ve kanıtlar üzerinden e, gözaltılar başlamış durumda. Yani çeşitli gazetelerde farklı rakamlar var. Bizde Açık Radyo'nun haber merkezinde 53 rakamı vardı. 53 kişinin gözaltına alındı. 60'a kadar çıkaran kaynaklar da var. Hı hı. Bazı gazetelerde 44 deniyor. Fakat e, enteresan olan taraf şu kamera kayıtlarından belirlenmiş ilgileri ve onları tutuklamışlar, gözaltına almışlar, pardon. Oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz herhalde bunun evet, Ciddi eleştirilerimizden biri çünkü bu olayla ilgili yine duyarlı vatandaşların ortada olmamasıydı. Yani bu kadar saldırı, bu kadar ciddi şiddet olaylarının üzerine herhangi bir gözaltı olmamıştı başlangıçta. Ee, bakalım ne olacak tabi görmek lazım neyle suçlandıklarını iddianamenin ne olduğunu vesaire. Ama yani hangi gazetede gördüğüm şimdi hatırlamıyorum ama baya ilginç görüntüler ortaya çıktı yani stardaymış ee, kamera kayıtlarından belirlendi diyor haberin devamına şimdi bakacak vaktimiz kalmadı ama bir de iki başka habere de değinelim biri bunlardan boykotu eleştiren sanayicinin iş yerini PKK'lılar bastı diye bir haber. Bu da önemli aslında. Ee, Gerçekten ve... o kadar önemli mi de düşünüyorum. Çünkü e, bir adet bir olaydan bahsediliyor. Olay bu mudur değil midir kim kimi basmıştır oraları bilmiyorum. Böyleyse zaten kınanması gerekir. Ama bundan öte e, bugün Türkiye'de 3 gazetede manşet haber olmasını da e, okumak gerekiyor. Tam eylemsizlik, çatışma, barış... E, ciddi anlamda gerildiği bir noktada bunu bu şekilde görmenin de yine bir editoryal tercih ve politik tercih olduğunu fark etmek lazım herhalde. Evet referans ve radikal gazetelerinde bu manşet haber boykoda karşı çıkan mi? Diyarbakırlı iş adamının ocağına PKK baskını. Mermer ihracatçısıymış. BDP'yi eleştirip evet oyu vereceğini açıkladığı için yalnız şey diyor eğer doğruysa bunlar mermer ocağına giden PKK'lılar makineleri ve binaları yakıp işçilere propaganda yaptı diye bir şey var binaları ateşe verdi diyor yaktı mı bilemiyoruz bunları vaktiyle özgür gündemde ve depte çalışan Türk diye birisi ben barış ve güvenlik için ne gerekiyorsa yapalım diyen biriyim demiş Raif Türk O da Kürt herhalde onun için Türk soyadını almış ben barış ve güvenlik için ne gerekiyorsa yapalım diyen biriyim. Bu iş daha da alevlenebilir. Kendimi güvende hissetmezken bölgeye yatırımcıları nasıl çağırabilirim demiş. Evet, bu da böyle bir durum. Son bir haberde ha, şey de söyleyelim. Başvurular devam ediyor bildiğim kadarıyla. Evren ve ee, başvurular devam ediyor tabii yani artık çünkü Daha başvuruyu durduran bir şey yok bu bir kampanya değil aralığa kadar devam edecek falan. Ee, 12 Eylül'ün bütün mağdurlarının bence hani benim fikrim bu aslında tek tek hepimizin tüm vatandaşların gidip 12 Eylül sonrasında doğup bu kahri çekenler de dahil olmak üzere suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Ama e, bundan öte bir gelişme var aslında ee, ilk on, 13 Eylül sabah 9'dan itibaren başlayan bu suç duyurusu dalgasıyla ilgili. E, suç duyuruları inceleniyor. Artık da bununla ilgili iddianame hazırlanacak mı? Yasal prosedürle ilgili savcılık ne karar verecek? Bunların hepsini göreceğiz. E, göreceğizden kası, kasıt tabii a ne yapalım? E, izin vermediler gibi bir şey olma ihtimalini taşımıyor diye mid ediyorum. Ama e, durum şu. E, suç duyurularının incelenmesi için özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık görevlendirilmiş. Suç duyurularını inceleyip bir rapor hazırlayacak. Savcı Altınışık Evet bir de bununla bağlantılı olarak şeyi de söyleyerek bitirebiliriz herhalde. Bugün Fırat Alkaç'ın haber manşet olmuş taraf gazetesinde. Morg'dan çıktı hesap soracak başlığı altında. 12 Eylül'de gözaltına alınan ağır işkence sonucu öldü diye morga kaldırılan. Bu da ancak bu tip rejimlerde görülebilecek bir tuhaflık herhalde. İşkence sonucu öldü diye morga kaldırılıp kısmi felç olan sonra idam cezasına çarptırılan 10.5 buçuk yıl hapis yatan Hasan Bayrak suç duyurusuna hazır diye bir haber var. 51 yaşındaymış bugün. Hı hı. TİKKO üyesi olduğu iddiasıyla göz adına alınmış 1981'de Filistin askısı denilen işkence yöntemiyle işkence edilmiş kendisine hakkında çatışmada öldü diye rapor tutulmuş morga gönderilmiş ama orada nefes aldığı fark edilmiş sağ tarafı tamamen felç olmuş ona rağmen idam cezasına çarptırılmış 10 buçuk yıl hapis yatmış şimdi evet oyları sayesinde adalet arayacak diyor böyle de bir haber var Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da Baykal'ın kurultay önerisine Brüksel'den yanıt vermiş. Seçim öncesi kurultaya karar verecek olan delegelerdir demiş. Ve kurultaya delegeler karar verecek demiş. Genel başkan yardımcılığına getirilen Gürsel Tekin de kurultay söz konusu değil demiş. Parti fazla yormamalıyız diye de grup başkan vekili İlce'de bir yorum getirmiş. Sosyal demokrat olduğunu da bir kez daha Brüksel'de... Sosyalistlerle de görüşürken Sosyal Demokrat Partilerle Söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu Bunları da verelim Ve bitirelim herhalde Evet, evet e, Bugünkü haberleri bir BB King ile bitirmek Uygun olabilir Doğum günü Riley B. King Asıl adı bluesun en önemli Simalarından biri elektrikli bluesun Ve onun Kendi adıyla anılan B.B. Boogie adlı parçasını çalacağız şimdi. 16 Eylül 1925'te Mississippi'de doğmuş bir müzisyen, bluescu, B.B. King. Ona da bir günaydın diyelim ve B.B. Boogie dinleyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çek